52. Namazın farzları. Abdest almak. Namazın farzı 12 olup 7'si dışındadır. Yani namaza başlamadan öncedir. Bunlara namazın şartları da denir ki şunlardır. Hadesten taharet, necasetten taharet, setre avret, istikbali kıble, vakt, niyet, tahrimete tekbiri. Her şeyin vücudu, yani var olması, bir işin yapılmasına bağlıdır. Bu bağlılık, beş türlü olur. İş, bu şeyin mahiyetinin içindeyse, onun bir parçası ise, bu işe rükün denir. Dışında ise, bu şeye tesir ediyorsa, illet denir. Nikah evlenmenin illetidir. Tesir etmiyorsa, İşin yapılması bu şeyin vücudunu icab ediyorsa sebep denir. Vakt namazın sebebidir. İcab etmiyorsa işin yapılmaması ile o şey de yok olursa şart denir. Yok olmazsa alamet denir. Ezan namazın alametidir. Namazın farzlarından beşi namazın içindedir. Bu beş farzdan her birine rükün de denir. Bazı alimler tahrime tekbirinin, namazın içinde olduğunu söylemişlerdir. Bunlara göre, namazın şartları da, rükünleri de, altı olmaktadır. Hadesten taharet ikidir. 1- Abdestsiz olanın, abdest almasıdır. 2- Cünüp olanın, gusletmesidir. Vüdû, abdest, teveddi, Abdest almak, gasl, bir şeyi yıkamak, iktisal, gusl abdesti almak, gusülde gusül abdesti demektir. Abdesti olmayana muhtis denir. Gusl abdesti olmayana cünüp denir. halebi Sagir'de buyuruluyor ki, abdestin farzları, sünnetleri, edepleri ve menhi, yani, memnu olan şeyleri vardır. Abdestsiz olduğunu bilerek, zaruretsiz namaz kılan, kâfir olur. Namaz kılarken, abdesti bozulan hanefi, hemen omuzuna selam verip, namazdan çıkar. Vakt çıkmadan, abdest alıp, namazını baştan tekrar kılar. Maliki mezhebinde, namazı bozulmaz. O anda, özür sahibi olur. Hanefi mezhebinde, Abdestin farzı 4'tür. Yüzü bir kere yıkamak, yüz, iki kulak memesi ve saç kesimiyle çene arasıdır. İki kolu dirsekleriyle birlikte bir kere yıkamak, başın dörtte bir kısmını meshetmek, yani yaş eli başa sürmek, İki ayağı, iki yandaki topuk kemikleriyle birlikte bir kere yıkamaktır. Şafi'ide ve Mâlikîde niyet de farzdır. Niyet, kalb ile istemektir. Söylemek farz değildir. Mâlikîde abdeste başlarken niyet şarttır. Kâfirin niyet etmesi sahih değildir. Kulak memesi hizasındaki deri ve saçlar, Hanefîde yüzdendir. Yıkamak farzdır. Mâlikîde baştandır. Meshetmesi farz olur. Şafiide yüzü yıkarken niyet etmek lazımdır. Su yüze değmeden önce niyet ederse abdesti sahih olmaz. Yüz üzerindeki sakalı yıkamak farzdır. Sarkan sakalı diğer üç mezhepte yıkamak farzdır. Şiiler ayaklarını yıkamıyor. Çıplak ayak üzerine mes ediyorlar. Abdestin sünnetleri 18'dir. 1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 Ayrı ayrı su ile üç kere yıkamak. Buna istinşak denir. 5. Kaşların, sakalın, bıyığın altındaki görünmeyen deriyi ıslatmak sünnettir. Farz değildir. Bunların üzerini yıkamak farzdır. Kıllar seyrek olup, altlarındaki deri görünüyorsa, deriyi yıkamak, yani ıslatmak farz olur. 6. Yüzünü yıkarken, iki kaşın altını ıslatmak. 7. Sakalın sarkan kısmını mesletmektir. Bunu yıkamak, Hanefi'de farz değildir. Şafii'de, çene altındaki deriyi yıkamak farzdır. 8. Sakalın sarkan kısmının içine, sağ elin yaş parmaklarını tarak gibi sokmak, tahlil etmek. 9. Dişleri bir şey ile ovmak, Temizlemek. 10. Başın her tarafını bir kere mehsetmek. 11. İki kulağı bir kere mehsetmek. Kulakla yanak arasını yıkamak farzdır. 12. Enseyi üçer bitişik parmaklarla bir kere mehsetmek. Son üçünü birlikte yapmak için, iki el ıslatılıp, iki elde de, Üç bitişik ince parmak birbirine yapıştırılıp, iç tarafları başın önünde, saçların başlangıcına konmak üzere, iki el başa konur. İki elin bu üç parmağının uçları, birbirine dokunmalıdır. Baş ve şehadet parmakları ve avuç içleri havada olup, başa dokunmaz. İki el arkaya doğru çekilerek, üçer parmak, Başı meseder. Eller arkadaki saç kenarına gidince üçer parmak baştan ayrılıp iki elin avuç içleri kafanın yan tarafındaki saçlar üzerine yapıştırılıp arkadan öne çekilerek başın yan tarafları mesedilir. Sonra şehadet parmakları kulakların iç tarafına ve baş parmakların iç yüzü kulak arkasına konup kulaklar yukarıdan aşağı mesedilir. Sonra diğer üç parmakların, dış yüzleri enseye konup, Ensenin ortasından iki tarafına doğru çekilerek mesedilir. Başı bu şekilde messetmek maliki mezhebinde farzdır. 13. El ve ayak parmaklarının arasını tahlil etmektir. Ayak parmaklarını, tahlil için, sol elin küçük parmağı, Sağ ayağın küçük parmağından ve sonra sol ayağın büyük parmağından başlayarak, ayak parmakları arasına sıra ile alt taraftan sokulur. 14. Yıkanacak yerleri üç kere yıkamaktır. Her birinde uzvun her yeri ıslanmalıdır. Üç kere su dökmek değil, üç kere tam yıkamak sünnettir. Üçten fazla yıkamak mekruhtur. Üçü sayarken şaşırırsa, Üç yapar. Fazla olduysa, Mekruh olmaz. 15. Hanefide, Yüzü yıkayacağı zaman, Kalb ile niyet etmek sünnettir. Ağız ile de niyet etmek, Kalb ile yapılmış olan niyeti tekrar etmek olur ki, Bid'at olur. Ağız ile de niyet etmeye sünnettir, Müstehaptır veya bid'attir denildiği, i̇bn Abidin'de yazılıdır. Sünnettir veya bid'attir denilen bir şeyi yapmamak lazım olduğu, berika, hadikada ve i̇bn Abidin'de bildirilmektedir. Bunun için ağız ile de niyet etmemelidir. Her ibadet yapılırken niyet etmek farzdır ve sonra inşâAllah demek caizdir. Yalnız yemin, tilavet, Kur'an-ı Kerim okumak, zikr ve ezan için, ve bir ibadetin parçası yapılırken, Mesela abdest ve gusl için ayrı ayrı niyet şart değildir. 16. Tertiptir. Yani sıra ile iki eli, ağzı, burnu, yüzü, kolları, başı, kulakları, enseyi ve ayakları yıkamak ve mehsetmektir. Tertip, şafiide farzdır. 17 delk yıkanan yerleri olmaktır. Delk ve muvalat maliki'de farzdır. 18. Muvalat her uzvu birbiri arkasından yıkayıp ara vermemektir. Abdestin edepleri. Edep burada yapılması sevap olup yapılmazsa hiç günah olmayan şeyler demektir. Halbuki sünneti yapmak sevap olup yapmamak tenzihî mekruhtur. Edeplere, mendup ve müstehap da denir. Abdestin edeplerinden, halebi Sagir'de bildirilenler şunlardır. 1. Abdesti namaz vakti girmeden önce almaktır. Özür sahiplerinin, vakt girdikten sonra alması lazımdır. 2. Halada taharetlenirken, kıbleyi, Sağ veya sol tarafa almaktır. Abdest bozarken, kıbleye önünü ve arkasını dönmek tahrimen mekruhtur. Ayaklara açıp çömelmek edeptir. 3. Necaset bulaşmamış ise, su ile taharetlenmek edeptir. Necaset dirhem miktarından, yani bir miskalden, dört gram ve seksen santigramdan az ise, Yıkamak sünnettir. Dirhem miktarı bulaşmış ise, yıkamak vacip, fazlasını yıkamak farzdır. Yıkamakta adet yoktur. Temizleninceye kadar yıkamalıdır. Sol elin bir veya iki veya üç parmağının içiyle yıkanır. 4. Taharetlendikten sonra bez ile kurulanmaktır. Bez yok ise el ile kurulamalıdır. 5. Taharetlendikten sonra avret mahallini hemen örtmektir. Tenhada lüzumsuz açmak edebi bozar. 6. Başkasından yardım istemeyip abdesti kendisi almaktır. İstemeden su döken olursa caizdir. 7. Kıbleye karşı abdest almaktır. 8. Abdest alırken konuşmamaktır. 9. Her uzvuyu yıkarken kelime-i okumaktır. 10. Abdest dualarını okumaktır. 11. Ağzına sağ eliyle su vermektir. 12. Burnuna sağ eliyle su vermek, sol eliyle temizlemektir. 13. Ağzı yıkarken Dişleri misvak ile temizlemektir. Sağ el parmakları uzatılıp, baş parmakla küçük parmak misvakın altından, diğer üç parmak da üstünden tutarak, üç kere sağ, üç kere de sol yandaki dişler üzerine hafifçe sürülür. Kuvvetle sürmemeli, dişleri bozar. Hafif sürülünce dişleri ve diş etlerini kuvvetlendirir. Misvak, Arabistan'da bulunan erak ağacının dalından, bir karış uzunlukta kesilen parçadır. Erak dalı bulunmazsa, zeytin veya başka dallardan da olabilir. Nar dalı olmaz. Çünkü acıdır. Yenilen ve içilen şeyler, acı olmamalıdır. Misvak bulunmazsa, fırça da kullanılabilir. Bu da yoksa, sağ elin baş parmağını, sağ yandaki dişler üzerine, ikinci küçük parmağını, sol dişler üzerine üç kere sürerek temizlemelidir. Birinin misvakini, tarağını, bunun izniyle, başkasının kullanması, şer'an mekruh değildir, tab'an mekruhtur. Sigara içmek de, şer'an değil, tab'an mekruhtur. 14. Ağzı yıkarken, oruçlu değilse, Ağzı çalkalamaktır. Boğazında hafif gargara yapmak, abdestte de, gusülde de sünnettir. Oruçlu iken mekrh'dur. 15, burnu yıkarken suyu kemiğe yakın çekmektir. 16, kulağı mesederken birer parmağı kulak deliğine sokmaktır. 17, ayak parmaklarının aralarını tahlil ederken, sol elin küçük parmağı ile ve alt taraflarından tahlil etmektir. 18 Elleri yıkarken geniş yüzüğü yerinden oynatmaktır. Dar, sıkı yüzüğü oynatmak ise lazım olup farzdır. 19 Su bol ise de israf etmemektir. 20 Suyu yağ sürer gibi az kullanmamaktır üç defada da yıkanan yerden en az iki damla su damlamalıdır. 21- Abdest aldığı kabı dolu bırakmaktır. İbriğin ağzını kıbleye karşı durdurmalıdır. Yolcu kıble cihetini ibriğin ağzına bakarak kolayca anlar. 22- Abdest bitince veya ortasında Allahümme ce'alni minettevvâbin Duasını okumaktır. 23. Abdestten sonra sübaha yani iki rekat namaz kılmaktır. 24. Abdestliyken abdest almaktır. Yani namaz kıldıktan sonra abdestliyken yeni namaz için bir daha abdest almaktır. 25. Yüzü yıkarken göz pınarını, çapakları temizlemektir. Yirmi altı, yüzü, kolları, ayakları yıkarken, farz olan yerlerden biraz fazlasını yıkamak. Kolları yıkarken, avuca su doldurmalı, bunu dirseğe doğru akıtmalıdır. Yirmi yedi, abdest alırken, kullanılan sudan, elbiseye, üste, başa sıçratmamaktır. Yirmi sekiz, İbni âbidin, Abdesti bozanlarda diyor ki kendi mezhebinde mekruh olmayan bir şey başka mezhepte farz ise bunu yapmak müstehaptır. İmam-ı Rabbani 286. mektupta diyor ki Maliki'de abdest azasını olmak farz olduğu için muhakkak olmalıdır. İbn Abidin ric'i talak anlatırken diyor ki Hanefi mezhebinde olanın, Maliki mezhebini taklid etmesi evladır. Çünkü İmam-ı Malik, İmam-ı Azam'ın talebesi gibidir. Amdes alırken, yapılması menhi, yani yasak olanlar, on ikidir. Bunları yapmak, haram veya mekruhtur ki, şunlardır. 1- Halada, kırda amdes bozarken, kıbleyi, Öne, arkaya getirmemelidir. Kıbleye ve mıshafa karşı ayak uzatmak da mekruhtur. Mıshaf yüksekte ise mekruh olmaz. Ayrı bir şeye sarılı mıshaf, Mıska ile halaya girilebilir. 2. Taharetlenmek için, Biri yanında avret yerini açmak haramdır. 3. Sağ el ile taharetlenmemelidir. 4.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 Abdest azasını hududundan pek aşırı veya eksik olarak yıkamamalı ve üçten az veya çok yıkamamalıdır. 7- Abdest azasını taharette kuruladığı bez ile kurulamamalıdır. 8- Yüzü yıkarken, suyu yüze çarpmamalı, alın üstünden dökmelidir. 9- Suya üflememelidir.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 Hasta olana, zevcesi, cariyesi, çocukları, kardeşleri abdest aldırır. 3. taş ve benzerleriyle taharetlenmek, su yerine geçer. 4. deli olan veya bayılan kimse, 24 saatte ayılamazsa, iyi olunca namazlarını kaza etmez. İçki, afyon, ilaç ile aklı giden, her namazı kaza eder. Yatarak başı ile ima edemeyecek kadar ağır hastalığı 24 saatten çok devam eden kimseden aklı başında olsa bile namaz sakıt olur. 5. Halaya hususi şalvar ile ve başı örtülü girmek müstehaptır. 6 Halaya girerken elinde Allahü Teala'nın ismi ve Kur'an-ı Kerim yazılı bir şey bulunmamalıdır. Bir şeye sarılmış veya cepte olmalıdır. Mıska böyledir. 7. Helaye sol ayakla girip sağ ayakla çıkmalıdır. 8. Helade avret yerini çömenince açmalı, konuşmamalıdır. 9. Avret yerine ve necasete bakmamalı, helaya tükürmemelidir. 10. Helâda bir şey yememeli, içmemeli, şarkı söylememeli, ıslık çalmamalı, sigara içmemeli, sakız çiğnememelidir. 11- Hiçbir suya, cami duvarına, kabristana ve yola abdest bozmamalıdır. Abdesti bozan şeyler Halebi kitabında diyor ki, Hanefi mezhebinde yedi şey abdesti bozar. Birincisi, önden ve arkadan çıkan şeyler. Mesela, yellenmek, abdesti bozar. Yalnız, erkeğin ve kadının önünden çıkan yel, abdesti bozmaz. Bu, az kimsede olur. Ağızdan, kulaktan ve derideki yaradan çıkan kurtlar, bozmaz. İhtikan, yani lavman aletinin ucu, ve insan parmağı arkadan sokup çıkarılınca, etrafı yaş ise bozar, kuru ise yine abdesti tazelemek iyi olur. Bir parçası sokulup, bir parçası dışarıda kalan her şey de böyledir. Bir şeyin hepsi girip çıkarsa, abdesti de orucu da bozar. Basur memesi çıkan, eliyle veya bez gibi bir şey ile sokarsa, Amdesti bozulur. Erkek, idrar yoluna yağ sokup, sonra dışarı akarsa, İmam-ı Azam'a göre bozulmaz. Kadın, vajinal lavaj yapınca, çıkan sıvı, amdesti bozar. Erkek, idrar kaçırmamak için, idrar yoluna, nebati pamuk koyması caizdir. Sızdığında, vesvese şüphe ederse, koyması müstehap olur. Sızmaya mani olursa, koyması vacip olur. Suni pamuk kullanmamalıdır. Pamuğun dışarıda kalan kısmı, ıslanmadıkça, abdesti bozulmaz. Pamuk kuru olarak çıkarsa, yine bozulmaz. Kadınların önlerine soktuğu, kürsüf denilen bez de böyledir. Fakat sokmayıp, aralığa koyarsa, İç tarafı ıslanınca bozulur. Pamuğun hepsi girmişse yaş olarak çıkınca bozar. Arkaya sokulup kaybolan nebati pamuk kuru çıkınca da bozar. Bakire kızların yalnız highs zamanında evli ve dul olanların ise her zaman kürsüf kullanmaları müstehaptır. İstinca'dan sonra çamaşırında leke olanlar iki kaba eti arasına. Uzunca pamuk koyarak makadı örtmeli, abdest alacağı zaman pamuğa bakıp temiz ise tekrar yerine koymalı, kirlenmiş ise değiştirmelidir. İdrar kaçıran, çamaşırının kirlenmemesine çok dikkat etmelidir. Kenar uzunluğu 15 santimetre kadar murabba, kare şeklinde bir bezin bir köşesine 50 santimetre kadar ip bağlanır. İpin diğer ucu, halka yapılıp, dona takılı olan çengelli iğneye geçirilir. Bez, zekerin ucuna sarılır. Kenarları üzerine, ipi sarılıp, ilmik yapılır. İdrar fazla sızıyorsa, bezin içine pamuk konur. İdrar kaçırınca, yaş pamuk atılır. Beze de bulaşmış ise, ipin ucundan çekilir, ilmik açılır, bez yerinden çıkar. İpin diğer ucu, iğneden çıkarılıp, bez yıkanıp ve kurutulup, tekrar kullanmak için saklanır. Bir bez, bağı ile birlikte, aylarca kullanılabilir. İhtiyarlarda, zeker küçülüp, ucuna bez sarılamıyor. Bunlar, küçük bir naylon torbaya bez koyup, zekeri ve husiyeleri torbaya sokar. Ağzını bir ip ile bağlar. İdrar yapacağı zaman, ipi çözer, içindekileri çıkarır. Bez ıslanmış ise, değiştirir. Böyle temizlik yapan, prostat hastalığına yakalanmaz. Abdesti bozanların ikincisi, ağızdan çıkan net şeylerdir. Bunlardan, kay ve katı kan, kan, safra, mideden gelen yemek, su, ağız dolusu olunca, abdesti bozarlar. Hepsi kaba necstirler. Süt emen çocuğun kustuğu şey de kaba necstir. Balgam kusmak bozmaz. Baştan gelen sıvı kanı kusunca, tükrükten az ise bozmaz. Ağzın içi, abdestin bozulmasında iç organ sayılır. Orucun bozulmasında bedenin dışı sayılır. Bunun için dişten, ve ağızdaki yaradan çıkıp, ağızdan dışarı çıkmayan kan, abdesti bozmaz. Ağızdan dışarı çıkınca, tükrükten çoksa bozar. Baştan gelen katı kan, çok olsa dahi bozmaz. Mideden, ciğerden gelen kan, sıvı ise, şeyhayna göre, rahmetullahi aleyhima, az olsa dahi, abdesti bozar. Kulağa damlatılan yağ, kulaktan veya burundan çıkınca bozmaz. Ağızdan çıkarsa bozar. Buruna çekilen şey, burundan günlerce sonra da geri gelirse bozmaz. Üçüncüsü, deriden çıkan kan, cerahat, sarı su, ağrılı çıkan renksiz su, Hanefi'de bozar. Bunların Malikide ve Şafii'de abdesti bozmadıkları, Farisi, Menâhic-ül-İbad kitabında yazılıdır. Çiçek hastasından ve herhangi bir çıbandan, kulaktan, burundan, yaradan çıkan kan, sarı su ve elem ile, ağrı ile akan renksiz su, gusül amdestinde yıkanması lazım olan yere yayılırsa bozar. Mesela, burundan gelen kan, kemikleri geçerse, kulaktan gelen Kulak deliğinden çıkarsa bozar. Çıbandaki, yaradaki kanı, sarı suyu pamukla emerse bozar. Bunlardan elemsiz, ağrısız olarak çıkan, akan, renksiz su bozmaz. Tahtavi Bir şeyi ısırınca, o şey üzerinde kan görürse bozulmaz. Misvak, kürdan üzerinde kan görünce, ağzına bulaşmadı ise bozulmaz. Yani oraya parmağını koyunca, parmağında kan görürse bozulur. Gözü ağrıyan kimseden hep yaş akarsa, özür sahibi olur. Ağrı olmadan, herhangi bir sebeple, ağlamakla ve soğan, duman, gazlar tesiriyle, gözyaşı akınca bozmaz. Şafi'ide de ikisi de bozmaz. Kadın çocuğunu emzirince bozmaz. Çok da olsa terlemekle bozulmaz. Kulak, göbek, memeden, ağrı hastalık ile gelen sıvı bozar. Sülük çok kan emerse bozar. Sinek, sivrisinek, pire, tahta biti gibi haşereler çok emseler de bozulmaz. Az olup yayılmayan derideki kan ve ağızda hasıl olup, ağız dolusu olmayan kan ve dışarı çıkan az kay, abdesti bozmadıkları için nets değildirler. Abdesti bozanların dördüncüsü, uyumak, dört mezhepte de bozar. Hanefi'de, makadın gevşek olacağı bir halde, mesela yan veya sırt üstü yatarak veya dirseğine yahut bir şeye dayanıp uyumaktır. Dayandığı şey çekilince düşmezse bozulmaz. Namazda uyumak, dizleri dikip, başını dizlerine koyarak, diz çökerek, bağdaş kurarak, teverrük ederek uyursa bozulmaz. Teverrük, kadınların namazda oturdukları gibi oturmaktır. Bir dizini dikip, diğer uyluğu üzerine oturup uyursa bozulur. Çıplak hayvan üstünde uyursa, Hayvan yokuş çıkıyor veya düz yerde gidiyorsa bozulmaz. Palan ve eğer üzerinde uyursa hiç bozulmaz. Beşincisi bayılmak ve deli olmakla ve sar'a tutmakla bozulur. Yürürken sallanacak kadar sarhoş olmak da bozar. Altıncısı rükü ve secdeleri olan namazda kahkaha ile gülmek abdesti de bozar. Çocuğun bozulmaz. Namazda tebessüm, namazı da, abdesti de bozmaz. Yanındakiler işitirse, kahkaha denir. Kendi de işitmezse, tebessüm denir. Yalnız kendi işitirse, dahk denir. Dahk, yalnız namazı bozar. Yedincisi, mübaşereti i fâhişe, yani çıplak olarak, sev eteğini, yani çirkin yerlerini sürtünmek, erkeğin de, kadının da abdestini bozar. Kadının derisine şehvet ile dokunmak, Hanefi'de abdesti bozmaz. Saç, sakal, bıyık, tırnak kesmek, abdesti bozmaz. Kesilen yerleri yıkamak lazım olmaz. fıkh Gidani farisi Gidani'nin, şerhinde diyor ki, tırnak kesince, abdest bozulmaz. Elleri yıkamak müstehab olur. Yara kabuğunun düşmesiyle de bozulmaz. Abdest alırken, deri üzerindeki yarık yıkanır. Su değdiremezse, mesheder. Meshedemezse, terk olunur. Ayağındaki yara merhem sürmüş ise, merhemin üstünü yıkar. Yıkamak, yaraya zarar verirse, mesheder. Yıkadıktan sonra, merhem düşerse, altı iyi olmuş ise, altını yıkar. İyi olmamış ise, yıkamaz. İki elinde yarık, yara olup, su zarar verirse, teyemmüm eder. Bir eli sağlam ise, bunun ile abdest alır. Eli dirsekten, ayağı topuktan kesilmiş ise, kesik yeri yıkar. halebi Kebir'de diyor ki, abdest aldığını bilip, sonra bozulduğunda şüphe ederse, abdesti var kabul edilir. Abdesti bozulduğunu bilip, sonra abdest aldığında şüphe ederse, abdest alması lazım olur. Abdest arasında, bazı yerini yıkadığında şüphe ederse, orasını yıkar. Abdest aldıktan sonra şüphe ederse, yıkamak lazım değildir. Abdest aldıktan sonra, üzerinde yaşlık gören, İdrar mı, su mu, şüphe etse, ilk olarak başına geldiyse, yeniden abdest alır. Birkaç defa böyle şüphe ettiyse, şeytanın vesvesesi olduğu anlaşılır ve abdesti tazenemez. Vesveseyi önlemek için, abdest aldıktan sonra donuna, peştemalına su serpilmesi, kimyâ sadette de yazılıdır veya nebati pamuk kullanmalıdır kap kacak elbise bedenin suyun kuyunun havuzun ve cahillerin kafirlerin hazırladığı yağ ekmek elbise yemek ve pis olmasında şüphe etse temiz kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz tutmak haramdır. Ezberden okumak cahizdir. Yatağa abdestle girmek sünnettir. Şiratül İslam şerhinde diyor ki Kur'an-ı Kerim'i Yatakta yatarak Ezver'den abdestsiz okumak caizdir ve sevaptır. Fakat başını yorgandan dışarı çıkarmalı ve bacakları bitiştirmelidir. Vedi -i, mezi -i çıkınca dört mezhepte de abdest bozulur. Hambeli'de guslabdesti de lazım olur. İnaye. Cünüp ve hayzlı olarak camiye girmek haramdır. Abdestsiz girmek mekruhtur. Dürer, gurer. Önden, arkadan çıkarak, abdesti bozanlar, hastalıkla çıkar, sızarsa ve abdest almakta, şiddetli soğuk, hastalık, ihtiyarlık gibi sebeplerle, haraç, güçlük olursa, malikide abdest bozulmaz. Kitâb-ül Rahme ediyor ki, Devamlı idrar kaçırmaya, silis denir. Bundan korunmak için, bir kaba, bir fincan nohut ve iki fincan sirke konur. Üç gün sonra, her gün, üç kere, üçer nohut yenir ve birer çay kaşığı sirke içilir. Yahut, bir kaşık yüzerlik tohumu ve zencefil ve tarçın ve karabiber, İnce toz edilip karıştırılır. Sabah aç karna ve yatarken bir çay kaşığı toz su ile yutulur. 986 Miladi 1578'de yazılmış olan Türkçe Menafi-ün Nas'da Silüsül ül Bevl için muhtelif ilaçlar vardır. Bunlardan biri iki dirhem günlük, iki dirhem çörek otu, Dört dirhem bal ile karıştırıp, Sabah akşam, Birer ceviz miktarı yenir. Günlük, Bir ağaç zamkıdır, Sakız gibidir, Kokusundan belli olur.